Elhamdülillahillezî hadâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediyel evlâ'an hadâna allâhâ. Lekâd cââetî rusûl-ü rabbina bilâ haq, salli âlâ rasûlina Muhammed. Salli âlâ tabibî kulûbina Muhammed. şefir <gülüyor> Muhammed güzeller güzeli güzel mevlamın güzeller güzeli güzel peygamberime indirdiği güzel Kur'an'ın ilim rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın değerli muhatapları Eslam aleyküm ve rahmetullahi ve Ve dostlar, bahsetmiştik sizlere. harab olmuş günüllerini İslam ile mamur edip, Gafletteyken rahmeti sezip, Aşktan bir haberken aşk eri olanların hicretini sunuyorduk sizlere. Cürakadan bahsetmiştik. O sevgililer sevgilisinin peşine koşan, alacağı ücreti alacağı ücreti düşünüp sevgililer sevgilisinin arkasından koşan, onu öldürmeleri için Kureyşlülere teslim edecek olan ama rahmet peygamberini görünce, aşkı gönlünde hissedince, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah Diyecek derecede gönlü aşk ile dolan sürakadan Suheybi Rumi'den bahsetmiştik yine ondan sonra Kendisi hicret edeceği zaman yolunu kesen müşriklere Okunu kınından çıkarıp Ey Kureyş Tapulu bilirsiniz ki ben en iyi ok atanlarınızdanımdır. Vallahi şu okların bitene kadar asla size teslim olmam diyordu. Ama hani demiştik gönlünü İslam ile mamur etmeyenlerin hani gönlü harap olanların tek bir tapınağı vardır tek bir yöneldikleri. Dünyevi Araçlar demiştik. Araçlar onlar için amaç olmuştur demiştik. Ve Suheyb-i Rumi'nin Suhey Rumi kendisinin de eğer ben size bütün mal varlığımın yerini size bildirsem ve yanımdaki bütün mal varlığını da size versem beni bırakır mısınız dediğinde onlar da tabi ki kabul ediyorlardı. Ve Suheyb-i Onlara bütün mallarını bırakıyordu ve hicret ediyordu sevgililer sevgilisine. Efendimiz de kendini karşıladığında Medine'de alışverişin karlı bir alışveriştir Süheyb diyordu. Alışverişi karlı bir alışveriş olanlardan bahsetmeye devam etmiştik. Ebu Seleme, Ümmü Seleme ve Seleme'nin yaşadığını bahsetmiştik. Onların karşılaştıklarını bahsetmiştik. O sıkıntılara rağmen meydana getirdikleri o hicret sevdasından bahsetmiş. Onların görünen zahirde dert ve sıkıntılarının hakikatte rahmet oluşunu paylaşmıştık sizlerle ve hicretinle hicretlerini sunmuştuk sizlere. Ayet-i kerimeyi duyunca hicret emrini ne kadar ihtiyar olsa da, ne kadar yaşlı olsa da, ne kadar hasta olsa da kendisini çocuklarına deve yüklettirip Medine'ye doğru giden Cündü bin Damre'den bahseylemiştik. Hani yolun ortasında vefat edeceğini anlamış sağ elini sol elinin üstüne koymuş. Allah'ım ''Bu senin, bu da Resulünün elidir. Resulün sana ne ile biat ettiyse, ben de öyle biat ediyorum.'' demiş ve ruhunu teslim etmişti. Onun için önemli olan yolu adımlarken can vermekti. Evet, amaç Kabe'ye gidebilmekti. Ama karınca misali, Kabe'ye varamasa da o yolda canını verebilmekti. Rahmette olabilmekti. Bulunduğu saf, Sanca altına girdiği topluluk, rahmet ve aşk topluluğuydu çünkü. Ve bu aşkın çocukları olan yansımasından bahseylemiştik. İbni Ömer radıyallahu Bedir'e kendisine Efendimizin sen geri git demesi üzere sabaha kadar uyuyamamasından. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Meyr bin Ebi Vakkas'ın Bedir'e istirak ettiğinde 12-13 yaşlarında bir çocuk olduğundan, ve o iş savaşa o cihada iştirak edebilmek için ne türlü hal ve hareketlere girdiğinden bahsetmiştik. Miktat bin Amr'ın söylediğini, efendimize Bedir Gazvesinde söylediğini sizlerle paylaşmıştık. Hani diyordu Ya Resulallah biz sana Musa'nın cemaatinin Hazreti Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. Onlar sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturuyoruz demişlerdi. Bizse şöyle diyoruz. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ediyoruz ki eğer sen deveni belki Gımat tepelerine kadar kamçılayıp sürsen vallahi bir lahza arkandan ayrılmadan seni takip edeceğiz. Ve dostlar Ümeyri bin Hümenel Ensari'den bahseylemiştik. Hani Efendimiz yerler ve gökler kadar geniş olan cennete kalkınız. Cenneti görüp koşuyorlardı. Ve son olarak Ali İmran suresinin 133. ayetini sizlerle paylaşmış ve orada kalmıştık. Ki ayet şuydu. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olup, Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Evet dostlar, Allah bize cennete koşmamızı istiyordu. Koşun ayeti onlar için mutlaka yılması gereken bir komuttu dostlar. Allah'ın koşunuz dediği yerde o nasıl oturabilirlerdi? Çünkü bu koşu onları cennete taşıyacaktı. Bunu elleriyle dokunurcasına, Gözleriyle görüyormuşçasına hissediyor ve inanıyorlardı dostlar. Hızlarını işte bu ihlas ve ikandan alıyorlardı. Allah yolunun sevdalıları bu yiğitler, Yüreklerinde taşıdıkları cihad aşkı ve şehadet tutkusu ile hiçbir engel tanımadan koşuyorlardı dostlar. Onları durdurma ne mümkün, caydırmak mı asla? İşte bu sevdalılardan, bu sevdalılardan bir diğeri de Uhud savaşıydı dostlar. Ve Uhud savaşından devam edelim. Enes radıyallahu an anlatıyor dostlar. Enes radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki kendisi Amcam Nadır'ın oğlu Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda Resul Ekrem'in sağında bulunamadı. Onunla beraber o cihat meydanında öldürmek için gelenleri Aşk ile diriltmek için giden sevgililer sevgilisi efendimizin yanında bulunamamıştı Buna çok üzülmüştü ve kendi kendine Allah'ım eğer beni ikinci bir savaşa yetiştirirse Ben yapacağımı bilirim diye karar alıyordu Enes bin Nadir Ve ertesi yıl Uhud savaşına katılmıştı bir ara İslam ordusu saflarında bozgun başlıyordu malumunuz okçuların bir anlık dalgınlığıyla. Ve bir yaygara çıkmıştı Uhud savaşının bulunduğu o meydanda. Muhammed öldürüldü diye bir şaiya duyuluyordu. Ashabın kolu kanadı kırılmıştı. Ve bu anda Enes bin Nadr öne atlıyordu dostlar. Ve şöyle diyordu ey kavmim. Eğer Muhammed katlonundu ise Muhammed'in Rabbi hay ve kayyumdur. Resulullah'tan sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Onun uğrunda savaştığı dava için siz de savaşın ve onun uğrunda öldüğü gaye için siz de ölün diyordu. Sonra Allah'ın bunları yani ashab-ı kiramı kastediyor. Yaptıklarından dolayı sana özür beyan ederim. Şunların, yani münafıkları kastediyor, yaptıklarından da sana sınırım diye dua etti ve ileri atıldı. Öyle onurlu ve kararlı yürüyordu ki saat bin Muaz kendisini gördü ve ''Ne o, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun?'' diye sorunca ''O ey saat Uhud dağının eteklerinde cennet kokusu aldım, cennete gidiyorum.'' dedi öyle bir mücadele etti ki şehit düştüğü vakit vücudunda 80 küsur yara bulundu. Müşrikler onun huzurlarını kesmişlerdi. İnsanlar, rahmet, ilim ve aşk medeniyeti İslam'ın mamur etmesiyle mamur olmadığında her şeyi yapıyorlardı dostlar. Cesedini tanınmayacak hale getirmişlerdi. Parmak ucundan ya da başka bir rivayetle vücudundaki bir benden kız kardeşi tanıyabilmişti ancak onu. Yüceler yücesi, güzeller güzeli Mevlamız bu yiğitleri kendi yolunda fena fil cihad olarak şöyle tasvif ediyor dostlar. Ahzab suresinde Müminlerden öyle kimseler vardı ki Allah'a verdikleri sözlerinde sadık kaldılar. İşte Yol ile bütünleşip cihadı çağrısı ile cezbeye gelenler işte bunlar dostlar. Onlardan bir tanesini daha sizlerle paylaşalım. Ne dersiniz? Anzala bin Ebi Amr Uhud günü cihat çağrısı alınca dostlar bir ok gibi yatağından fırlamıştı. Yeni evliydi daha. Fakat o yolda olmayı, yatakta olmaya tercih ediyordu dostlar. Ve savaş Savaşın nihayetinde sevgililer sevgilisi efendimiz Uhud şehitlerini gezerken Hanzala'nın cesedinin başında dur verir. Arkadaşlarınızı, arkadaşınızı melekler yıkıyor. Ailesine sorun ne yapmış buyurdular. Hanımına soruldu. Hanımı dedi ki, sevgililer sevgilisi efendimize lütfen iletiniz. Hanzala yıkanamamıştı beraber olmuştuk. Ama cihadın olacağının Yayınlanması O çığlığın yayınlanmasını duyar duymaz Yıkanmadan dışarı çıkmıştı dedi Efendiler efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem Demek ki melekler onu bu yüzden yıkıyorlar buyurmuştu Bunlar dostlar Ümmetin yolunu aydınlatan yıldızlardı Onları yıldızlaştıran sırrı Bu toplalarda yakalamak mümkün dostlar Busur ile ötelerin ötesine kanatlanıyorlardı bunlar. Küçük adımlarla başlayan yürüyüş, şimdi meleklerin refakatinde sonsuzluğa uzalıyordu. Ve dostlar, bu yıldızlardan bir diğerine geçelim. Caffar bin Ebi Talib. Muteseferindeyiz dostlar. Mute'de, İslam ordusunun kumandanı Zeyd bin Sabit şehit olunca sancağı Cağfar bin Nebi Talip alıyordu. Hızla savaş meydanına dalmıştı. Çarpışırken şöyle diyordu. Cennette ona yaklaşmak da ne güzeldir. Onun şerbetleri tatlı ve soğuktur. Ve Cafer çarpışırken düşmanlar tarafından vurulup bir eli kesilmişti. Sancağı diğer eline alıyordu. O da vurulup kesilince sancağı koltuğunun altına kıstırdı. O sırada birisi varıp ona mızrağını sapadı. Sonra Cafer'in bedenini kılıçla ikiye ayırıyordu o aşktan ve merhametten mahrum olan. Ve Cafer ve Cafer-i ve cafer Bin Ebin Talip yere düşüyordu. Abdullah bin Ömer diyor ki, vücudunda 90'dan fazla mızrak, ok ve kılıç yarası bulduk. Muhtede yaşananları, Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'da, Medine'de, Minber'de, Cebrail Aleyhisselam'ın kendisini anlatmasıyla kendisi de eshabına aynen canlı canlı naklediyordu. Önce Zeyd'in nasıl şehit olduğunu anlattı. Sonra Cafer'den bahsetti. Cafer düşman olduklarına saldırdı. Çarpıştı ve nihayet o da şehit olarak öldürüldü. Ve elini kaldırıyordu sevgililer sevgilisi. Ben onun şehit olduğuna şehadet ederim. O şehit olarak cennete girdi. Cafer'i cennette meleklerle birlikte iki kanadı ile uçuyor gördüm görüyor musunuz dostlar kesilen iki ele mukabil iki kanat Cafer bu saatten sonra artık Cafer değildir Cafer Cafer'i tayyar olmuştur artık Allah yolunda koştuğu için bugün cennette uçuyor sonlu bir hayattan sonsuza kanatlandı dostlar yürüyüşlerine Resulullah'ı tanık tutan cennet yolcularına bakar mısınız Mûte'de mutlu sona ulaşan kutlular. Mûte'de son bir hamle ile Rablerine vasıl oluyorlar. Bu ulvi çağrıya, kutsi sefere icabette anlık tereddütler yaşayanlar da vardı dostlar. Bu anlık tereddütler bile mizana yansıyordu ama. Sefer, samimiyet ve ciddiyeti detaylarına kadar kayda geçiyordu çünkü. Muhtede kısa bir sürede olsa böylesi bocalamayı yaşayan birisi vardı. Abdullah bin Revaha. Cafer radıyallahu an şehit düşünce sancağı Abdullah bin Revaha almıştı. Düşman o doğru ilerliyordu. Yürürken en büyük cihadı da kendi iç aleminde yapıyordu. Nefsini sorguluyordu tereddütlerini yenmeye çalışıyordu. Ölüm korkusu, dünya metaı onu alıkoymak istiyordu. Fakat o, düşmandan önce nefsine direniyordu. Ey nefsim, seni kendime boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Sen buna ya kendiliğinden razı olursun, ya da sana bunu zorla kabul ettiririm. Ey nefsim, sen şimdi öldürülmezsen, Hiçbir zaman ölmeyecek misin? İşte ölüm sana geldi çattı. Arzu etmediğin şey sana verilecektir. Eğer o iki kişinin yaptıklarını yapar, şehitliği tercih edersen, Zeyt ile Cafer gibi, doğru bir işi yapmış olursun. Eğer gecikirsen betbah olursun diyordu. Ve Abdullah bin Revaha, Savaşırken parmağı yaralanınca atından yere atlıyordu dostlar. Elinin yaralı parmağını ayağının altına koydu ve ''Sen ancak kanayan bir parmak değil misin?'' dedi. ''Bu kazaya da Allah yolunda uğramış bulunuyorsun'' dedi ve çekip kopardı. Nefsinin engellemelerini hala giderememişti. Ona ''Ey nefis, şehitlikten seni alıkoyan hangi şeylerdir?'' Eğer çekingen karım falanca hatundan mahrum kalmaktan ileri geliyorsa o üç talakla boşanmıştır. Eğer çekingen filan filan kölelerinden mahrum kalmaktan ileri geliyorsa onlar zaten azat edilmişler, hürriyetlerine kavuşturulmuşlardır. Yok eğer çekingen bağımsız, verimsiz hale gelmiş olan bahçemden, bostanımdan mahrum kalmaktan ileri geliyorsa o... Allah ve Resulullah'a bırakılmış bulunuyordur diyordu. Kendini kınadı. Kılıcını sıyırıp savaşa girişti dostlar. Artık tüm gücüyle yürüyordu. En büyük cihadı kazanıyordu çünkü. Nefsiyle cihadı. Mızrakla yaralandı. Yere yıkıldı. Yine kalktı ayağa. Aşkı insanlara duyuracaktı. O savaş meydanındaki maksat ganimet değildi kesinlikle ve kesinlikle. Ya da bir büyüklüğü ifade edecek bir zafer kazanmak değildi asla. Sadece rahmet ve aşk medeniyeti, İslam'ı tüm insanlara sunmak isteyenlerin önüne konulan engeli kaldırmak için yapılan bir... ...savaştı. Yeniden kalkmıştı Abdullah bin Revaha. Kendisini yere yıkmaya çalışanlara bakıyordu merhametli gözlerle. Belki o gözlerinin içindeki onurlu bakışlarda... ...kendisini öldürmek isteyenler için belki şöyle bir şey geçiyordu. ''Keşke bilseydiniz neleri kaybediyorsunuz.'' ''Keşke bir yazıcık araştırsaydınız.'' Keşke birazcık Akıllı Selim ile düşünseydiniz Keşke benim şu anda kazanmış olduğum Ebedi mükafatlara Keşke keşke sizde kavuşabilseydiniz O bakışlarında Abdullah bin Revahan'ın Bu vardı kendisini öldürmek isteyen Kişilere karşı dostlar Çünkü İslam öldürmek için değil ...diriltmek için savaşıyordu. Şehit olmadan önce... ...orduya şöyle sesleniyordu... ...Abdullah bin Revaha. Ey kavmim! Şehadet isteğiyle... ...bu din için yola çıkan... ...siz değil misiniz? Sakın isteksizlik göstermeyin. Sonra şunu da iyi bilin ki... ...biz insanlarla... ...sayı, kuvvet ve çokluk ile... ...savaşmıyoruz... Biz ancak Allah'ın bize ikram ettiği dini için savaşıyoruz. Korkacak bir şey yoktur. Allah'ın izniyle yürüyünüz. Yürüyün diyordu dostlar. Ordusuna yürüyün diyordu. Engeller sizi caydırmasın yürüyün diyordu. İnsanlara aşkı ulaştırmanız gerek yürüyün diyordu. ''İnsanlara ilim, rahmet ve aşk medeniyetini ulaştırmalısınız.'' diyordu. Haber ''Haberdar ediniz.'' diyordu. Ve Medine'de olayı Eshab-ı aktaran sevgililer sevgilisi Efendimiz, Abdullah bin Revaha için itirazlı olarak cennete girdi buyurdular. ''Onun için meleklerden mağfiret dileyiniz.'' Ensar merakla sordu. Ya Resulallah, Abdullah bin Revaha'nın itirazı neydi? Peygamberimiz, kendisi yaralandı. Düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı. Cesaretlendi ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar cennette. Altından tahtlar üzerine bana gösterildi. Ancak... Abdullah bin Revaha'nın tahtının arkadaşlarınkinden engin ve eğri olduğunu gördüm. Bunun ki neden böyledir diye sordum. Abdullah çarpışmaya giderken bazı tereddütler geçirmiş, sonra da çarpışmaya girmişti dediler. Evet dostlar, anlık tereddütlerin bile anında ahirete yansıması söz konusuydu. Ama sonuçta yürüyebilmişlerdi. Aşmışlardı şeytanın kendilerine yaptığı vesveseyi. Nefsin engellerini aşabiliyordu. Söyler misiniz lütfen bana dostlar? Rica etsem söyler misiniz? Aşkı gördükten sonra, aydınlığı gördükten sonra, rahmeti bulup kavradıktan sonra, bırılakılabilir mi? Allah yolundan, Alıkoyacak bağlardan ve bağlantılardan sıyrılabilmişlerdi dostlar. Şehadet cezbesi dünya cazibesine baskın çıkmıştı. Dünya haz, hesap ve hülyalarına takılık kalmıyorlardı. Süreli zevklerin ötesinde kendilerine sunulan sonsuz nimetlere uzanıyorlardı. Çünkü Kur'ani çağrı yüreklerinde yer ediyordu. Tövbe süresinde buyurmuyor muydu Mevlamız? Gerek hafif, gerek ağır olarak seferber olun. Evet dostlar, şartlar ne olursa olsun, istenen bedel ağır da olsa nefer olmak durumundayız. İster kolay ister zor, piyade ya da süvari, güçlü ya da zayıf, zengin de olsak fakir de, ihtiyar da olsak genç de, her halükarda sefer sorumluluğu var sırtımızda. Talepler, tercihler, sefer eksenli olarak belirginlik kazanacak. Sevgililer, sevgilisi efendimizin çağrısıyla sürekli yürüyüş bilincini, canlı ve kalıcı kılmanın gayretini sergiliyorlardı o aşk erleri. Duyarsızlıkların, tutarsızlıkların, tereddütlerin bilinç kırılmasına ya da körelmesine dönüşmemesi için eshabını test ediyordu sevgililer sevgilisi efendimiz. Sefer aşklarını yürüyüş iradelerini yokluyor ve yeniliyordu. Zaman zaman eshabına teklif ettiği yeniden bir atlaşmenin özünde bu amaç bulunuyordu. Sefer ahdinin tekidi ve tecididi, yürüyüş sözleşmesindeki kararlılığın yeniden tescili, Öyle ki bazen bu ölüm üzerine gerçekleşiyordu. Nitekim Tür Rıdvan bunu göstermiyor mu bize dostlar? İşte Hudeybiye'de yaşananlar ve sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlere çağrısı ve gerçekleşen biat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördüğü bir rüya üzerine 1500 kadar eshabı ile birlikte umre yapmak için Mekke'ye doğru yola çıkıyordu dostlar. Sevgililer sevgilisi neticede Fetih süresinde bilmiş olduğunuz bir rüya üzerine kendisi yola çıkıyordu. Ve kendisi bunu hesabına iletmişlerdi. Müslümanlar yıllar sonra Kabe'yi tavaf Edebilme, özlem ve heyecanını yaşıyorlardı dostlar. Efendimiz ve esabı Mekke'ye yaklaşınca müşrikler hareketlenmişti. Boyu yürüyüşü durdurmak ve müminleri Mekke'ye sokmamak için hazırlanıyorlardı. Efendimiz eshabiyle Hudaybiye'de konaklamıştı. Eshabiyle istişarelerde bulunuyordu. Efendimizin Medine'den çıkış amacı Umre'ydi savaş değildi. Fakat Mekkeli müşrikler bunu anlamak istemiyorlardı. Elçiler devreye konuldu ama sonuca gidilemiyordu. En son sevgililer sevgilisi efendimiz Hazreti Osman elçi olarak göndermişti. Hazreti Osman yoğun temaslarda bulunuyordu. Olumlu bir sonuç alamasa da yine de bulunmaya gayret ediyordu. Temaslar uzayınca geri dönüşünde gecikme olmuştu. Müşrikler bir süre sonra Hazreti Osman'ı yanlarında tuttular, bırakmadılar. Hazreti Osman'ın Mekke'de müşrikler tarafından tutuklanıp bırakılmaması Müslümanları çok incitmişti. Hatta Peygamberimiz ile sahabileri ne Osman bin Affan öldürüldü, arkadaşları da öldürüldüler diye haberler de gelmeye başlamıştı. Bu sarsıcı haber karşısında müminler Resulullah'ın etrafında kenetleniyorlardı. Gözlerini ona dikmiş, ağzından çıkacak direktifi bekliyorlardı. İşte o atmosfer içinde Hudeybiye'de Beaturrudvan gerçekleşmişti dostlar. Bir semüre ağacının altında daha önceden Resulullah'a biatlı olmalarına rağmen yeniden biat edeceklerdi. Hem de ölüm üzerine dostlar. Çünkü yolları kesilmişti, yol arkadaşları yok olmuştu, Kabe yolu tutunmuştu. İlk biat eden Sinan bin Nebi Sinan şöyle diyordu dostlar. Allah sana zafer ve fetih ihsan edinceye kadar senin önünde kılıç sallamak ve bu uğurda ölmek üzere biat ediyorum. Diğer Müslümanlar da Sinan'ın sözleriyle biatta bulundular. Kurbanlıklarıyla yola çıkanlar şimdi bizzat kendileri kurban olmaya hazırlanıyorlardı. Yani sonuna kadar adanıştı, Ya fetih ya şehadet. İşte Rıdvan biatının özü ve ruhu bu idi. Hatta Resulullah Hazreti Osman'a vekaleten sağ eli ile sol elini tutup işte bu biat da Osman içindir buyuruyordu. İşte tam o sıra müşrikler Osman'ı serbest bıraktı ve Osman radıyallahu anh çıkagelmişti. Müminlerin kararlılığı Kur'an'a konu oluyordu. Fetih süresinde Rabbimiz, Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse, Allah ona büyük bir mükafat verecektir. andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken, Allah müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırmıştır. Müslümanların bu biat ve kararlılığı karşısında müşrikler telaşlanıyordu, anlaşmaya gayret ediyorlardı. Uzun müzakerelerden sonra Hudeybiye muahede ve müsalahası İslam imzalanmıştı dostlar. Fakat ilk bakışta şartlar Müslümanları Aleyhide görünüyormuş gibi olsa da Bu yolda geri adım atıldığını Sanıyorlarsa da Onlarına onurlarına dokunsa da Sevgililer sevgilisi kabul ettiği için Onlar da bunu tereddütsüz Olarak kabul ediyorlardı dostlar En önemlisi Bu yıl Kabe'yi tavaf edemeyeceklerdi Anlaşma gereği Ancak bir yıl sonra ömrü yapabileceklerdi bunu bir taviz olarak algılıyorlardı, kabullenemiyorlardı. Ve Hazreti Ömer kendini tutamıyordu. Peygamberimize, ''Ya Resulallah, sen bize Beytullah'a varıp onu tavaf edeceğiniz, edeceksiniz diye söylemiş değil miydin?'' diye sordu. ''Efendiler Efendisi Efendimiz.'' Evet söylemiştim ama sana biz bu yıl gidip onu tavaf edeceğiz diye haber verdin mi buyurdular. Hazret Ömer hayır dedi. Sevgililer sevgilisi efendimiz yine de söylüyorum sen muhakkak Beytullah'a gidecek ve onu tavaf edeceksin buyurdu. Ve dostlar sorular sorular içlerine sindiremedikleri anlaşma maddeleri protokol imzalanmıştı. Resulullah herkesin kurbanlıklarını kesmelerini ve tıraş olmalarını emretmişti. Fakat kimseden kımıldama yok, derin bir sükut ve bir hareketsizlik meydandaydı. Resulullah Efendimiz üzgün bir halde zevcesi Ümmü Seleme'nin yanına gidiyordu, durumu ona izah ediyordu. Ümmü Seleme şöyle diyordu. Ya Resulullah sen bu işi yapmak istiyor musun? Yapmak istiyorsan hemen git. ''Kurbanlık develerini kesinceye ve berberini çağırıp tıraş oluncaya kadar kimseyle hiçbir şey söylemem. Sen kurbanını kesecek ve tıraş olacak olursan halk da öyle yaparlar, muhakkak sana uyarlar.'' dedi. Nitekime sahab kiram, efendimizin kurbanını kestiğini görür görmez onlarla kalkıp kurbanlık develerini kesmeye koyulmuşlardı. Ve şuna kanaat getiriyorlardı, bu anlaşma maddeleri uzun vadede yürüyüşe engel olmayacak.'' Efendimiz'in ortaya koyduğu siyasi ve askeri stratejilerin amacı ve hikmeti zamanla anlaşılıyordu dostlar. Efendimiz'in bu anlaşmayı kabul etmesinde biraz tereddütler yaşayanlar, aradan zaman geçtikten sonra sevgililer sevgilisinin bunları neden kabul ettiğini çok iyi algılıyorlardı, çok iyi anlıyorlardı dostlar. Resulullah ümmetini sürekli şu gerçeğe çekmek istiyordu. İstikamet ve hareket. Hayatı, hedefi belirlenmiş bir hareketlilikle anlamlandırıyordu sevgiler sevgisi. Hareketsizliğin ne türden felaketlere gebe olduğunu göstermek istiyordu. Hareketten kopmanın hüsran ve hicranı yürüyüşü ile Ve Bedi benim i gazası. İslam ordusu, cihad dönüşü, müreysi kuyusu başında mola veriyordu. O sırada, Kuyuda su alırken muhacirlerden ile ensardan biri arasında tartışma çıkmıştı. Ve ne yazık ki o bir kavgaya dönüşüyordu. Kavga eden iki asker de kavimlerine seslenip yardıma çağırıyorlardı. Olay büyüyordu. Münafıkların başı Abdullah bin Übey bu fırsatı kendi lehine kullanma yoluna gitmişti. Medinelileri tahrik ediyordu. Fitneyi körüklüyordu yani muhacirlere yönelerek ırkçılık mikroplarını kusuyordu ne yazık ki. Vallahi eğer Medine'ye dönersek, rizetli ve kuvvetli olan, zelil ve zayıf olanı muhakkak sürüp buradan çıkaracaktır diyordu. Ve böylece fitne tohumlarını orada ekmeye çalışıyordu. Peygamberimiz olay mahalline geldi, Müslümanları yatıştırdı ve uyardı. ''Cahiliyet halkının davası mı güdülüyor? Bırakınız şu cahiliyet davasını. Çünkü o murdardır ve kötülüktür. Cahiliyet davasını güden cehenneme atılmış olur. Ne kadar da kendine ezik etmiş olur.'' Müslümanlar sulha oldu, fitne bastırıldı. O gün efendiler efendisi orduya hemen hareket emri vermişti. Mücahitlerle birlikte akşama kadar ve bütün gece yola devam ettiler. Sabah olup güneşin harareti bunaltmaya başlayıncaya oraya konakladılar. O zamana kadar hiç durmadılar, sürekli yürüdüler. Mücahitler yorgunluk ve uykusuzluktan kendilerine yere atıp hemen uykuya daldılar. Peygamberimizin böyle yapması mücahidleri münafıkların ortaya attığı fitne unsuru sözlerle uğraşmaktan alıkoymaktı ve bu hızlı yürüyüş Medine'ye kadar devam etti. Evet dostlar yürüyüş hali iç çekişmelere karşı bir önlemdi. Yürüyüşün durduğu yerde fitne, fesat, nifak, şikak ve niza eksik olmamıştır dostlar. Dökülmelerin, bölünmelerin ve tükenmelerin diğer bir izahıdır yürüyüşten kopmak fiili mücadele pratiklerinden uzak oturduğu yerden atıp tutanların açmazını şimdi daha iyi anlayabiliyoruz değil mi dostlar? İslam'ın bidayetinde sevgililer sevgilisinin çağrısına oyup davet, hicret ve cihat yollarında kararlılıkla yürüyenlerin yolu fetihe çıkıyor. Peygamberimiz ordusuna Mekke'nin fethi için sefer emri veriyordu. Fetih yürüyüşüne katılacakların ahlaki ve nizami olmaları noktasında eğitmişti. Sefer ehli zaferle şımarmayacaktı. İktidar ve intikam için değil, itikatları için yürüyeceklerdi dostlar. Biraz önce dedik ya... Onların amacı belli bir intikam davası için savaşmak değildi. Belli bir ganimet sevdası için savaşmak hiç ve hiç değildi. Onlarınki sadece itikat içindi, inançları içindi. Sadece insanlar, kendilerini öldürmek isteyen insanlara diriltmek içindi. Bu çıkış bir güç gösterisi olmayacak, hakkın batıla galebesi anlamı taşıyacaktı. Bu niyetle Mekke yollarına düşüyorlardı. Mekke'nin fethinde sevgililer sevgilisi yeni Müslüman olan Ebu Süfyan'a İslam ordusunun ihtişamını göstermek istiyor. Arabistan'ın dört bir yanından gelen Resulullah'ın etrafında kenetlenen bu muazzam ordu ile İslam'ın gücünü sergiliyordu. Ebu Süfyan'ın tereddütlerini gideriyordu. Amcası Hz. Abbas'a sevgililer sevgilisi şöyle sesleniyordu dostlar. Ey Abbas! Ebu Sufyan'ı vadinin daraldığı, atların sıkışa sıkışa geçtiği dağ boğazının yanında tut da Müslümanların Allah ordusunun ihtişamını büyük görsün buyurdu. Hazreti Abbas, Efendimizin emri üzere Ebu Sufyan'ı alıp vadinin daraldığı boğazı doğru götürdü. Resmi geçit başlayacaktı. Efendimiz, bütün kabileler yanlarındaki silah ve teçhizatları kuşanacaklardır diye orduya nida ettirdi. Müslümanları savaş düzenine koydu. Kabileler başlarında emir ve kumandanları olduğu halde bayraklarını çekerek geçmeye başlıyorlardı. Sancaklar ve kıtalar peş peşe dizilmişti. Muhteşem bir manzara oluşmuştu dostlar. Geçit töreninde her kabile Ebu Süfyan'ın hizasına gelince üç defa tekbir getiriyorlardı. İslam ordusu bir sel gibi Mekke'ye akıyordu. Sıra ile ''Beni Süleym, Beni Gıfar, Eslemler, Beni kap bin Amriler, Müzeyneliler, Kinaniler, Damralar, Beni Bekirler ve Eşçalar'' Ebu Süfyan gördüğü manzara karşında mı dostlar. Abbas'a yönelerek ''Vallahi ey fazlım babası, Muhammed bunca insan topluluklarına sahip iken ona kimin gücü yetebilir?'' Nihayet Efendimizin o tepeden tırnağa kadar silahlanmış alayı yönelip gelirken Atların ayaklarından kalkan tozlar ortalığı kararmaktaydı. Muhacir ve ensardan oluşan bu alayın nizamı, heybeti, görkemi, gözleri kamaştırıyordu. Bu aynı zamanda psikolojik bir savaş yöntemiydi. İslam düşmanlarına bir mesaj verilmekteydi. Ebu Süfyan, bir benzerini daha görmediği bu alayı geçerken, ''Kim bunlara yapmaz, kapkara taşlı bir alanı arındırıyorlar.'' dedi. ''Haz. Abbas, peygamber askerleridir.'' Allah yolunda ölüme susamış, muhacir ve ensardır diyordu bu ordu görmesi için Ebu Süfyan'ın. Ebu Süfyan, ben Kisra'nın da Kayseri'nde saltanatlarını gördüm fakat kardeşinin oğlundaki saltanatın benzerini görmedim. Vallahi ey Fadlım babası kardeşinin oğlunun saltanatı pek büyümüş dedi. Onu saltanat zannediyordu çünkü dostlar. Ve Hazreti Abbas düzeltiyordu. Ey Ebu Süfyan! Bu saltanat değildir, nübüvvettir. Ebu Süfyan'ın yanılgısı bu insanlık tarihinin en büyük olayını beşeri bir saltanat olarak değerlendirmesiydi. Yeryüzünün imarına memur bu kutsilerin nebevi yürüyüşünü doğru algılayacak zihni düzeyi henüz yakalayamamıştı. Ebu Süfyan yanlış yerden bakıyordu, Abbas radıyallahu an uyarıyordu dostlar. İşte nebevi yürüyüş, bununla psikolojik savaşın son hamlesi gerçekleşiyordu. Bu ihtişamlı yürüyüşe Mekke teslim oluyor, fethin kapısı işte bu kutlu yolculara nasip oluyordu. Büyük önder eşsiz örnek, sevgililer sevgilisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devesinin üzerinde başı devenin hörgücüne değecek kadar eğik engin bir tevazu ile Mekke'ye girmekteydiler. Zafer sarhoşluğu yok, orduda taşkınlık yok. İstifar ile emredilen muzaffer bir komutan zaferini hamd ve tövbe ile ibadete dönüştürüyor dostlar. Mekke'nin fethi bir dönem noktasıydı. Yerel sınırları zorlayan sefer ehli artık evrensel bir zemin yakalamıştı. Bu evrensel zemini en iyi şekilde değerlendiriyorlardı. Bölgesel genel oluyordu. Bir miktar bir bölüme olan aşk davasını genele yansıtıyorlardı. Ulaşması gerekene ulaştırıyorlardı. Çünkü bu dava belli bir kavmin, belli bir bölümün ya da belli bir kısım insanın davası değildi. Bu dava... Tüm insanların davasıydı. Tüm insanlar ulaşmalıydı bu dava. Ve Allah'ın emrettiği üzere Efendiler Efendisi aleyhissalatü vesselam ve onun göklere yerden alıp eşkıya olarak alıp göklere evliya olarak taktığı o yıldız olan ashabın Tek amacı insanlara bunları duyurabilmekti. Çünkü Allah duyurmayı emrediyordu sadece. İslam'da tebliğ vardı çünkü. Sadece duyurmak vardı. İzah etmek vardı. Soruların cevaplarını vermek vardı. İslam'da kabul ettirmek yoktu. Çünkü İslam'da misyonerlik yoktu. Misyonerlik kendi inancınızı karşıdakine maddi ve manevi baskılarla kabul ettirmekti. İslam'da ise kesinlikle böyle bir şey yoktu. Böyle yapan hatalı insanlar var mıydı vardı ama ne yazık ki gerçekte yapılması gereken o değildi. Dinde zorlama yoktur buyuran nücelercesi Rabbimizin bu emrine uyamayanlara sevgililer sevgilisinin yaptığını örnek gösteriyor. Bu haftaki programımızı da haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere bitirirken,